Boş. Yaşam için teknoloji. Merhaba. Rusya'nın başkenti Moskova'da pazartesi günü sıcaklıklar 34,7 dereceye çıktı. Böylece şehir 1901 yılından bu yana kaydedilen en yüksek Haziran sıcaklığını yaşamış oldu. İstanbul Kandilli Rasathanesi'nde de 1911'den bu yana en sıcak Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve hatta Mayıs ayı ölçülmüştü. Gelelim yine Rusya'ya. Meteoroloji Servisi Rossi Dromet'ten Marina Makarova bugünlerde Moskova'da kaydedilen sıcaklıklardaki artış 120 yıldır görülmemiş bir şey. Bunun nedeni küresel ısınma diye açıklama yaptı. Moskova'nın 600 km kuzeybatısındaki Sankt Petersburg'ta da bu ay sıcaklıklar çok yükseldi. 1998'den bu yana ilk kez 34 dereceye varan sıcaklıklar kaydedildi. İklim değişikliğiyle birlikte sıcak hava dalgalarının daha sık ve yoğun hale geleceği ve etkilerinin daha yaygın hale geleceği tahmin ediliyor. Rusya'da son yıllarda sayısız sıcaklık rekoru kırıldı ve Haziran 2020'de Verkoyansk kazabasında 38 derece sıcaklık kaydedildi. Söz konusu ölçüm Kuzey Kutup Dairesi üzerinde kaydedilen en yüksek sıcaklık olarak tarihe geçti. Sibirya'da artan sıcaklıklar yıkıcı selleri ve orman yangınlarını da beraberinde getiriyor. Ayrıca Rusya'nın geniş topraklarının yaklaşık 3'te 2'sini kapsayan permafrostun erimesi de metanın ortaya çıkmasıyla birlikte iklim krizini katlayarak arttırma potansiyeli taşıyor. Bu başladı bile diyebiliriz. Sivil toplum kuruluşu BirdLife, Tasmanya'nın açıkladığına göre küçük bir Avustralya adasında yürütülen Tasmanya canavarının kurtarma projesi bir dizi ekolojik yıkımı da tetikledi. Tazmanya'nın doğusunda yer alan 116 kilometrekarelik bir ada olan Maria Adası yaklaşık 10 yıl önce üreyen 3000 çift küçük penguene ev sahipliği yapıyordu. 2012'de Tazmanya canavarlarının adaya getirilmesinden bu yana nüfuslarının azaldığı test edilmişti ancak Birdlife Tazmanya'ya göre Parklar Departmanı tarafından yapılan en son sayım penguenlerin tamamen yok olduğunu gösterdi. Maria Adası ulaşıcı ve ölümcül Yüstmeri hastalığından uzak, coğrafi olarak izole edilmiş bir nüfus yaratarak Tazmanya canavarı sayılarını korumayı amaçlıyordu. 2012 ve 2013 yıllarında adada serbest bırakılan 28 Tazmanya canavarından oluşan ilk nüfus, 2016 yılına kadar tahmini yüze ulaştı. Bird Dive Tazmanya'dan çevre bilimci Dr. Eric Waller, kuş yaşamının kaybının üzücü ama pek de şaşırtıcı olmayan bir sonuç olduğunu söyledi. İstanbul Teknik Üniversitesi akademisyenlere Marmara Denizi'ni tehdit eden müsilaj sorununa ilişkin teknik bir değerlendirme raporu hazırladı. Raporda 10 maddelik öneri paketine yer verildi. Marmara'ya verilen atık su miktarının azaltılması gerektiği, bunun sanayi bölgelerinin denetiminin önceliklere hale getirilmesi ve ileri biyolojik atık su arıtma tesislerinin işletiminin yaygınlaştırılması gerekliliği yazıyor. Rapor kapsamında Marmara Denizi Havzası'ndaki belediye atık sularının %53'ü mekanik, %42'si ileri biyolojik arıtma, %5'inin ise biyolojik arıtma sonrası denize deşarj edildiği ortaya konmuş. Marmara'da oksijen seviyesinin daha da kötüye gitmesine önlenmesi için başta İstanbul olmak üzere Marmara'ya yapılacak bütün noktasal atık su deşarjları öncesinde biyolojik arıtma uygulanması önerilmekte denildi. Raporda ayrıca biyolojik arıtma uygulamalarının haiz İzmit ve Gemlik Körfezi'nde su kalitesinde belirgin iyileşmeler sağladığına dikkat çekildi. Tabii ki bu oksijenlendirme ile olacak iş değil. Yapılması gereken şey atık miktarının, atık su miktarının azaltılması. İnşaat sektörü dünya çapında enerji kaynaklı karbon emisyonlarının yaklaşık %40'ına neden oluyor. 2060 yılına gelindiğinde global yapışlığın bugünkünün iki katı olacağı hesaplanıyor ki zaten başlı başına bir felaket. Bu nedenle de binalarda enerji verimliliği ve karbonsuzlaştırma çok önemli. Türkiye'nin faydalanıcı olduğu sıfır karbon binalar projesi başlıyor. Küresel Çevre Fonu tarafından desteklenen bu binalarda enerji verimliliği projesi bir platform hayata geçiriyor. Türkiye adına Çevre Eşeğicilik Bakanlığı faydalanıcı ve Dünya kaynakları enstitüsü ile Birleşmiş Milletler Çevre Programı tarafından yürütülen Sıfır Karbon Binalar Projesi, Türkiye ve Kolombiya'da iki yıl süreyle teknik destek verecek. Enerji verimliliği çok yüksek, enerji ihtiyacında karbon içermeyen kaynaklardan sağlayan ve yıllık işletme sera gazı emisyonları net sıfıra veya negatif olan binaların artmasına yönelik bu proje, bu Türkiye'den Gaziantep ve Konya pilot şehirler. Türkiye'de Dünya Kaynakları Enstitüsü Türkiye'ye sürdürülebilir şehirlerin destek verdiği projenin ulusal ve yerel olmak üzere iki hedefi var. Ulusal çalışmalarının hedefi merkezi yönetimle birlikte çalışarak 2050 yılına kadar bina sektörünün karbonsuzlaştırılmasına yönelik ulusal katkı beyanları veya diğer ulusal stratejilerle ilişkili olmak üzere uzun vadeli ulusal yol haritalarının geliştirmesi, Gaziantep'te ve Konya'da yapılacak yerel çalışmalarla ise Yerel yönetimlerle çalışarak binaların karbonsuzlaştırılmasına yönelik yerel eylem planlarının ve stratejilerinin geliştirilmesi ve planların uygulamaya geçilmesine destek sağlanması. Sıfır karbon binalara yatırım sağlamak üzere yerel yönetimlerle birlikte özel sektör paydaşları ve kalkınma bankalarının desteğiyle finans modellerinin ortaya konması. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz Sıfır karbonlu binalar gördüğümüz bir gelecek diyoruz Esenkan'ın. Geleceğin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan bizdan Uygar Öze Sadece bugünkü değil